Evet, e evet, telefonumuz var hocam. Yani sorumuz var ama onu da es geçmeyeceğiz. Telefonu bekletmemek için alıyoruz. Alo. İyi günler. İyi günler efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salam Allah razı olsun. Benim hocama sorum, ben iki günlük kene kız kardeşimin çocuğunu aldım. Dedi şimdi 14 yaşına geldi, söyleyemiyorum hala. Haram olduğunu da biliyorum. Aldığımız zaman cahildim, bilmiyordum böyle günah olduğunu. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Kız çocuğu mu? Kız çocuğu, evet. Hmm, evet, teşekkür ediyoruz efendim, haydi günler. Kız kardeşimin çocuğunu iki günlük kene aldım ve şu an 14 yaşına kadar büyüdü. Ama hala söyleyemiyoruz. Kızı mı söyleyemiyorlar? Evet. Çocuğa söyleyemiyorlar. Tabii yani bu bir haramlık meselesi. Yani anladım. bunun haram olduğunu, haram diye direkt kestirip atmamak lazım. Bu soru soru bana burada gene sorulduğunu ben hatırlıyorum. Haram dememişimdir. Şöyle söylemişimdir. Ya da söylemişsem sözümü şimdi geri alayım. Tahmin etmiyorum da bu konularda kestirip atmak doğru olmaz. Evet. Bir insanın, bir çocuğun kendi kimliğini bilmesi onun tabii bir hakkıdır. Hı hı. Söylemediğiniz zaman öğrendiği takdirde içinde yaşayacağı ruhi bunalımları da tahmin ederek çocuğa küçükten bunu söylemek lazım. Belli bir yaşa kadar belli maslahatlarla mutlaka söylenmemiştir. Çocuk işte e, annesi... Başka yerde büyüten benim, benim elimde duruyor. İki arada bir derde kalmasın. Çocuk, çocuğun ruh bütünlüğü bozulmasın. Bize olan bağlılığı da eksilmesin. Biz onu beslerken, terbiye ederken, bizim dediklerimize daha çok uysun gibi hakikaten maslahata paralel, iyi niyete dayalı bir takım tasarruflar oluyor. Ama bunların tamamını bir arada değerlendirdiğimiz zaman burada elde edecek maslahatların tamamını böyle bir çocuğu kendini bilme hakkını sahip ol kendini bilmeye sahip olma hakkından daha önemli değil herkes kendi kimlerin çocuk bilmeli böyle evet. bir hata işlenmişse yine de zararın neresinden dönülürse kardır diye düşünüyorum çünkü Peki. gün gelecek bu çocuk kim olduğunu öğrenecek daha büyük yıkımına yani sebep olamayacak. daha büyük tabii belki evlendikten sonra öğrenecek kendisine kendinizi anlatma imkanını bulamayacaksınız yakınınızda olmadığı için de o hmm. zaman size kırılacak, dünyası yıkılacaktır. Belki usulünce bir takım çıtlatmalarla bu işi kendisine yavaş yavaş alışarak söylemek faydalı olabilir diyorum. Bakın hmm. illa söyleyin de demiyorum. Bu bir tercih meselesidir. Zamanında yapılan bir hata vardır. Buradan genellikle şunu açıklayalım. Bir kimse çocuğu büyütmek üzere yanına alırsa çocuk akledecek konuma geldim. geldiği sürece geldiğinde bunu ona usulünce anlatmak lazım. Senin baban filancadır. Senin annen filancadır. Senin, senin annen e, filanca benim kız kardeşim teyzen filanca teyze diye bildiğim filanca senin annendir. Biz seni şu sebeplerle aldık. Bizim yavrumuz gibi büyüyeceksin. Ama dilediğin zaman annen yanına da gidebilirsin gibi onu beşeri sosyal insani haklarını ketmetmeden bu işi yapmak lazım. Şimdi bu noktaya geldi. Bu kardeşimiz bize soruyor. Haram olduğunu bilmiyordum. Şimdi haram diye de kestir atmak çok doğru değil. Çünkü Kur'an'da çocuğu evlat ediniyorsanız yahut da beslemek üzere büyütmek üzere alırsanız ona kim olduğunu söylemezseniz haram olur, günah olur. Yapmayın diye böyle bir yasak yok. Ancak şu var bakın önemlidir. Ud'uhum li ebaihim. Ayet kelime dolaylı yoldan buraya geliyor iş. Siz evlatlıklarınızı babalarınızın babalarının ismiyle anın deniyor. İşte bu bu meseleden baktığınız zaman e, işin rengi değişiyor hakikaten. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında evlat ediniliyordu ama o gerçekten öz evladı sayıyordu. Bizim bu bahsettiğimiz hadisede besleyip büyütmek, ihtiyaçlarını gidermek üzere aldığımız insandan bahsediyoruz. Bu da İslam'da bu anlamda evlatlık olmadığı için şimdi kadar söylediklerimi söyledim. Büyütmek amacıyla alınmıştır. O evlatlık değildir. Evlatlıklarla alakalı uygulamanın olduğu dönemde, bu uygulamanın kaldırıldığı yerde Ayet-i Kerim'e gelir. Onlar sizin evlatlarınız değil, çocuklarınız değil. Onlar sizin büyüttüklerini din kardeşlerinizdir. Eğer onların babalarını anarak onları çağırın. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız da size bir savaşta yetim savaşta babası ölmüş. Kimin çocuğu olduğu bilinmesi mesleği verildi beslediniz. Babasını bilmiyorsunuz. O zaman onlar sizin din kardeşiniz olurlar. Onları bakıp evet. besleyip büyütün. Ama şeye... Canım, benim oğlumdur demeyin. Niye? Nesepler karışmaz. Evet. Bir, iki, o çocuk kendi kişilik haklarına sahip olduğunu bilsin. Şartlarını bilerek yaşasın. Dolayısıyla böyle yapmak sağlıklı, hiçbir şey söylememek sağlıklı bir işlem değil. Tekrar edelim, İslam'da evlatlık bu manada, bugünkü anlaşılan manada evlat edinmek yok. Büyütülmek, beslenmek üzere alınan çocuklar annesinin, babasının çocuğudur. Büyüten, besleten, besleyenler iyilik yapmış olurlar. Onun yakınları olurlar, sevdiği dostlar olurlar. Ama mirasçı olamazlar. Evlenme yasakları, alıp besleyip büyütenlerle arasındaki evlenme yasakları da devam eder. Evet. Müzik